Economie, ecologie. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Ekonomi ekoloji programından herkese günaydın. Ee, bugün Barış'la birlikte tabiatı ve biyoçeşitliliği koruma kanunu tasarısı hakkında e, biraz konuşmak istiyoruz. Son günlerde e, medyada da epey e, yer buluyor ve ses getiriyor. Çeşitli sivil toplum örgütleri de e, bu konu üzerinde e, özellikle son dönemde e, ağırlıklı olarak e, çalışıyor, açıklamalar yapıyor. Şimdi bu yasada karşı olunan e, taraflar nedir? Bu yasa nasıl ortaya çıktı? E, çevreyle ilgili kuruluşlar hangi noktalarda e, yasanın değişmesini istiyor? E, biraz bu yasayla ilgili e, bilgi aktarmak e, niyetindeyiz bugünkü programımızda. Şimdi e, öncelikle istersen bir bu yasanın geçmişine değinelim. E, 2003 yılında e, Arpa Birliği Ee, Avrupa Birliği kanunlarına uyum e, kapsamında Kçesine. evet e, bir e, çevre koruma yasası e, çıkarılması e, gerekti ve çalışmalar bu minvalde başlatıldı. Fakat e, sonrasında e, süreç e, çevre kurmanın e, aleyhine işlemeye başladı. Yani yasanın e, yasa tasarısının içeriği açısından. İstersen o e, tarihi sürecine bir bakalım 10 yılda e, nereden nereye geldi bu yasa. Tabii ki bunu beş dönem halinde değerlendirebiliriz. Ee, senin de dediğin gibi 2003 yılında ilk bu yasanın çalışmaları başlıyor ve Birleşmiş Milletler destekli bir e, proje, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynak yönetimi projesi çerçevesinde bir taslak hazırlanıyor. Ee, bu tabii şüphesiz olumlu bir gelişme çünkü bir çerçeve kanunu lazım çevre koruma için. Evet. Bu kanunda STK'ların görüş ve önerileri alınıyor. Ee, 2003, 2003 yılındaki 2003 yılında. hazırlık aşamasında. Evet, bunda daha önce. Belki dinleyenler hatırlar. Türkiye'nin AB çevre mevzuatına uyumlu yine burada değerlendirmiştik. Betanda'da yayınladığımız bir notta vardı. Evet. 2003-2004-2005 yıllarında gerçekten olumlu gelişmeler oluyor. Türkiye'nin genel AB çevre macerasıyla diyelim uyumlu şekilde çevre konusunda da uluslararası sözleşmeler imzalanıyor. Uyum çalışmaları arttırılıyor. Avrupa Birliği çevre mevzuatının öngördüğü kanunlar yavaş yavaş en azından taslakları. Meclise geliyor. 2003'teki durum böyle. Ondan sonra e, ikinci tasarı 2010 yılında geliyor meclise. 2005 Ekim'de. Evet. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından. E, o zaman daha bakanlıklar ayrılmamış. ayrılmamış ki bu çok önemli bir nokta. E, i̇tiraz edilen bir nokta. Çünkü Çevre ve Orman Bakanlığı, e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri, ve Su İşleri Bak Bakanlığı, Bakanlığı olarak ikiye ayrılıyor. E, bunu hem Türkiye'deki <gülüyor> çevre örgütleri çok... E, itiraz et bu noktaya yani bu iki bakanlığın ayrılması bir itiraz konusu ama bu tabiatı koruma kanununun gelmesinde rollerin paylaşımı sorumlulukların paylaşımı e, hangi dairenin kim nasıl bir koruma e, perspektifiyle hareket edeceği belirsiz şu an da belirsiz. belirsiz şu anki yasa tasarısında da belirsiz ve e, itiraz noktalarından bir tanesi de zaten bu evet, mesela... yani hangi bakanlık hangi işlerden sorumlu olacak e, ifadeler muğlak, muğlak ve <gülüyor> kavramlar oturtulmamış sorumluluklar oturtulmamış İkinci tasarıdaki 2010 yani yedi yıl sonra 2003'ten 2010'a geldiğimizde STK'ların görüşleri önerileri alınmıyor bu 2010'daki e, ikinci tasarıda Ekim'deki evet. e, itirazlardan sonra üçüncü bir tasarı geliyor tekrar e, gündeme 2010 2011 Mart'ta sanıyorum 2011 Mart Aralık'la Mart arasında 3-4 aylik bir periyotta Hı -hı. çevre komisyonunda ve alt komisyonu tasarı görüşülüyor yeni bir tasarın oluşturulması ve Çevre komisyonu kabul edilmesi evet. ee, düşünülüyor ki o zamanda e, hatırlarsanız e, Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'deki çevre örgütlerinin kanun tasarısı ile ilgili gelişimleri aktardığında. Çünkü hükümetin şöyle bir tavrı vardı biz bunu Avrupa Birliği yasalarına uyum için yapıyoruz. Uyum için yapıyoruz. Ama başlığı öyle olsa bile e, çerçeve öyle olsa bile alttaki tasarıdaki uygulamalar. Şeyde, uygulamalar tamamen tersini, Tersi. tersini söylüyor. Onun için komisyonun orada ve bir son ilerleme raporunda da e, çok ağır şekilde eleştirildi Türkiye e, çevre koruma ile ilgili e, yani gayri ciddi uygulamalar e, açısından ve anti koruma e, uygulamalar kesinlikle açısından kesinlikle Avrupa Opa komisyonu da enişelerini belirtti ve o dönemde e, bir geri çekilme oldu hükümet bunu geri çekilme ve tekrar tartışma kapsamına aldı. E, Geçen sene 2012'ye geldiğimizde Mayıs ayında yine bir dördüncü tasarı geldi. Yine STK'larının görüşleri ve önerileri ele alınmadı. Alınmadı, evet. yani Çünkü hep şeye dönüyor, siz daha önce bunu görüş verdiniz 2013'teki tasarıya ama 2013'teki, 2000 pardon, 2013'teki ile 2010'daki yasanın arasında Dağlak'ta dağlaklar da. fark var fark ve var. burada STK'ların müdahil olması sürekli engelleniyor. Ee, beşinci tasarı Mayıs-Haziran 2012'de geliyor. Evet. Çevre Komisyonu'nda görüşülüyor. Evet. Tabii STK'lar da bu sürede dahil olmak istiyor. İstiyor. Tabiatı izleme, tabiat kanunu izleme girişimi var. Evet. E, 70 küsur STK ile, yerel ve osal STK başladı. Şu an 110'a kadar çıktı hı hı. rakamları. E, yani şeyin arka planı böyle. 2003'ten 2012'ye kadar. Şu anda hali hazırda da e, çevre, çevre komisyonu onaylandı. Muhalefet partilerinin şerhlerini ve... Çevre STK'larının cılız seslerine rağmen yani engellenen seslerine rağmen diyelim onaylandı. Evet, evet. Genel kurula gelmesi bekleniyor ve her pazartesi e, genel kurula gelme ihtimali var. Ama sürekli muhalefet partileri bunu engellemeye çalışıyor. Hı hı. Bu e, haliyle gelmemesi bu hali için. Gelmemesi için e, onun için dört partinin AKP, BDP, CHP, MHP grup başkan vekilleriyle randevuların şu an taleplerini iletmişler. Başbakan taleplerini iletmişler. Evet bakanlıklara, e, bakanlıklara iletmişler yine... ve açık bir toplantı. Yani, kamuoyuna basına açık bir toplantı yapmak istiyorlar ki hangi yasa neyi getirecek hangi yasada olumsuzluk hangi pardon hangi e, Maddeler. maddelerde olumsuzluklar var bunları geri çekilmesi mümkün mü komisyona gelmesi mümkün mü e, Hı -hı. diye tartışılıyor. Dilersen yavaş yavaş o maddelere bakabiliriz. E, bakalım istersen e, önce bu e, şeyden bahsedelim e, kanun tasarısı. Özellikle doğal sit e, statüsünü mevzuattan tamamen kaldırıyor. Ana itiraz noktalarından bir tanesi bu. E, şimdi Türkiye'de aslında e, sanki zihinlerde çok fazla doğal koruma alanı varmış, varmış gibi. gibi düşünülebilir. E, 1624 tane. ...koruma alanı var Türkiye'de. Bunların %76'sı doğal sit alanı olarak geçiyor ve bu Türkiye'nin toplam yüz, ölçümü, yüz ölçümünün sadece %4'ünü oluşturuyor. Aslında baktığınızda çok düşük bir rakama tekabül ediyor ki bu rakam dünya ortalaması %13. Yani bir ülkenin işte topraklarının en az %13'ü doğal sit alanı olarak Kabul edilmeli ve tabii Türkiye taraf olduğu bir takım anlaşmalarda da aslında altında imzası olduğu bir takım anlaşmalarda bu doğal sit alanı koruma altındaki doğal alanları arttırma taahhüdü var fakat bu yasa Aslında tam tersini getiriyor. Doğal sit alanlarının hepsinin koruma statüsünün kaldırılmasına yol açacak. Belki o noktada bir altında imzamız bulunan anlaşmalardan bahsedebiliriz. Evet, Bern Anlaşması, Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam alanını koruma anlaşması, Dünya Mirası Anlaşması, Dünya Kültürel ve Yaban Mirası'nın korunması, Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi aslında bu yasanın uygulamalarının çoğunlukla bu sözleşmeleri aykırı olacağını söyleyebiliriz. Evet, bundan sonra belki e, uluslararası platformlardan da herhalde Kesinlikle. tepkiler gelecektir ve e, yani dediğin gibi uluslararası platforma da taşınması yine e, gündeme gelebilir. Yani tasarıdaki en ciddi nokta koruma e, kararlarının kaldırılabileceği evet, evet, ve Koruma kurulları kaldırılıyor ve evet. bu yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veriliyor. E, tabii burada endişe yaratan konu bu doğal koruma alanlarına ne tür yatırımların gireceği, kıyı evet. alanlarının Turizme ve yapılaşmaya açılıp açılmayacağı. Çünkü turizm alanı önceliği kazandırma hükmü var, e, var. yasada. Evet, evet. E, tabii bu doğal sit çok alanlar ciddi. için bir Yani yeni yeni inşaat projeleri, otel projeleri göreceğiz demek bu. Ve yine tabii doğal sit alanı statüsünü kaldırdığı için e, çok fazla sayıda enerji yatırımı göreceğiz gene. Demektir bu zaten çok ciddi bir HES mücadelesi var bu demektir ki bundan sonra daha da çoğalarak devam edecek eğer tabii yasa tasarısı bu haliyle evet, yasalaşırsa. Bir noktada lisans almış şirketlerin öndeki engeller birer birer kaldırılacak havza koruma planı öngörülüyordu bunlar uygulanmayacak. Diğer bir anda aslında şimdi sadece bu kanuna odaklandık ama aslında evet. kentsel dönüşümde bunun içinde enerji piyasası korumak. Enerji piyasası kanunu tasarısı şu an mecliste görüşüyor. Evet o da görüşülüyor bir yandan. O da Özgür Gürbüz'den aktaralım. Evet. Ee, kendisi yasanın sabah karşı görüşüldüğünü söylemiş Hı -hı. ve endişe yarattığı nokta da şu. Termik santraller özelleştiriliyor. Ee, evet. Ama bu daki önemli nokta bu özelleştirme çerçevesinde termik santralleri 2018'e kadar yani 6-5 yıl daha Hı -hı. çevreyi diledikleri gibi kirletme hakkı veriliyor. ...hiçbir mevzuata veya uyuma e, tabi tutulmuyor. Yani onlara bir... Çevre korumayla ilgili herhangi bir muaf, tut, e, muaf, muaf tutuluyor. Ve e, aslında e, termik santraller hep burada sık sık konuştuk. Yenileri Hı -hı. eklenecek. E, Türkiye'nin evet. çevre sağlığına, insan sağlığına, doğa sağlığına en tehlikeli, en e, kirli ve riskli enerjilerden biri e, termik santraller. Biz hala bunları, biz hala hatta teşvik veriyoruz, killemesi, yani killetmesine teşvik veriyoruz evet. diyebiliriz. Evet, ee, istersen bir ara verelim, ee, daha sonra devam edelim kaldığımız yerden. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda tabiat ve biyolojik Çeşitlilik koruma kanunu tasarısını konuşuyoruz. Ee, meselenin nereden nereye geldiği, e, kamuoyunun itirazları, e, yasanın ruhu ve amacı ve maddeleri ele almaya başlamıştık ilk kere Şimdi evet. devam ediyoruz. Hı hı. E, yasa aslında doğayı bir kullanılacak bir, metas bir gibi meta gibi bir meta gibi yapılmış evet. yani temel şey bu yani ve bir takım projeleri yapmak için de onun önündeki engel olarak evet. e, görüliyor doğal bir ama. evet oradaki engellerinde varsa koruma kurulları sit, doğal sit alanları gibi şeylerin kaldırılması burada kullanma e, kavramı önemli İlk... 2003'teki taslakta koruma kullanma dengesi vardı. İşte şeyler sonra kaldırıldı, kaldırıldı Hı -hı. E, ifadesi çıkarıldı. Evet. Ama şimdi şimdi sürdürülebilir kullanım ifadesi yerine koruyan yani oradaki yine işte hes yapmayı, termik santral yapmayı, turizme bir yatırım Hı -hı. yapmayı, e, doğanın bize sağladığı nimetleri kaynakları nasıl kullanabiliriz e, noktası. mantığı noktasıyla mantığı ile yapıldığı için e, Şeye açık bir e, Yoruma açık bir. Yoruma e, açık bir ifade. Evet ve burada kimin yararına yapılacak? Bu üstün kamu yararı diye bir Evet çok tartışmalı, tehlikeli evet. ve evet. tamamen suistimale açık bir e, tanım olarak e, üstün kamu yararı e, ifadesi karşımıza çıkıyor ki e, buna e, itiraz noktası e, daha çok işte milli güvenlik gibi e, kritik konularda aslında üstün kamu yararı. ...ifadesinin... ...olağanüstü hallerde... ...olağanüstü hallerde böyle, e, kullanılabileceği... ...savaş felaket gibi... ...evet, evet ve daha önce HES'lerle ilgili kamulaştırma kararlarında da... E, ...savaş hallerinde e, devreye girebilecek bir takım maddeleri de e, almışlardı... E, ...yasa tasarılarının içine... ...dolayısıyla böyle bir en uç noktadaki neyse onu uygulamaya yönelik... Yani ...itiraz da şimdi... Şöyle baktığımızda aslında üstün kamu yararı Hı. tabii ki kamu yararı e, yüce bir kavram gibi geliyor ama <gülüyor> altını nasıl doldurduğu çok önemli. Evet. Yasada bir çelişki var ekolojik etki değerlendirmesi olumsuz olsa bile ekonomik ve sosyal nedenlerle yani aslında kamu, üstün kamu yararının ekonomik nedenler olduğu evet. e, ortaya çıkıyor biraz daha altını deşince. Ve aslında tabii ranta ve talana da açmanın güzel söylenmiş, güzel paketlenmiş bir tanım olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Ve tabii bu üstün kamu yararına da kim karar verecek? Yani politikacılar, siyasetçiler yani sonuçta bu yasa tasarısı sivil toplum kuruluşlarıyla ve kamuyla da istişare edilmeden yani yeterince istişare evet. edilmeden ortaya konduğu için o üstün kamu yararından kim faydalanacak, kim karar verecek. Bunların hepsi e, tehlikeli bir şekilde ucu açık e, muğlak e, bırakılmış vaziyette. Kesinlikle. Tasarıda Ulusal Tabiatı Koruma Kurulu var. E, burada STK'lar var. İtirazlar sonuçta sonucu iki sayısı, iki olan sivil toplum kuruluşu sayısı dörde yükseltildi. Hı hı. Ama yine ağırlıklı olarak kamu kurumlarının e, ve yatırımcı kamu kurumları e, i̇şin, içinde. işin içinde ve onların salt çoğunlukla e, karar verme e, yetkisi var. İşte daha önceki koruma kurulları lağvedildi. Sit alanları karar veren Rize'de bunun örneğini görmüştük. Koruma kurulları yer il, yani il bazında e, çed rapor isteyebiliyor ve bunları iptal edebiliyordu. Evet. E, yatırımlara şey yapabiliyordu, müdahale edebiliyordu. Şimdi önündeki yatırım önündeki hukuki engellerin de aslında kaldırılması noktasında e, bu yeni kurulacak Ulusal Tabiatı Koruma Kurulu'ndaki idari ka, icracı kamu kurumları, yatırımcı kamu kurumları ağırlıkta olacak ve karar evet. da Evet. Evet. Büyük oranda onlar verecek. Evet. Ee, yasayla ilgili başka? Ee, bir de sivil toplum hmm. ayağına değinelim. Değineyim. Tabiat evet. kanunu izleme girişimi e, 2010'dan beri faaliyetini sürüyor ve sürekli arttırıyor. Artıyor. Meclis Katılımcı genel gelmesiyle de e, kamuoyuna yansıdı. <gülüyor> Nasuh Mahruki'nin Change.org'da e, açtığı bir kampanya var. Hala imza imzalamayanlar varsa e, imzaya davet edelim e, Dinleyicilerimize 40 bin imza toplandı. Evet. Ee, hala da açık imza. Hala da açık imzayı evet, işte bu konunun daha açık bir şekilde başbakanlık düzeyinde, e, siyasi partinin baş başkan ekiler düzeyinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın temsilciliyle tekrar bir açık toplantı yapılmasını talep ediyorlar. Belki önümüzdeki günlerde... Önümüzdeki hafta olması planlanıyor. Yani, evet. Herhalde gelecek şeylere göre, taleplere göre yani onların yaptığı taleplere gelecek cevaplar doğrultusunda haftaya böyle bir toplantı yapması planlanıyor. Bakalım şeyden, iktidar partisinden herhangi bir katılım Olacak, olacak mı? mı? Biz de aktarmaya devam edeceğiz devam belki edeceğiz. E, evet. önümüzdeki şimdi her pazartesi genel kurula gelme ihtimali var evet. e, gelirse biz de belki konuklarla, telefon bağlantılarıyla veya kendimiz konuyu araştırarak gündemde tutmaya çalışacağız. Peki belki bu şeyden örnek verebiliriz. Daha önce böyle kamuoyunun baskısıyla gündeme gelmiş bir takım yasalar ama tepki gördüğü için daha sonrasında geri çekilen birkaç tane örnek biliyoruz. Evet. Özellikle senin daha çok yakından takip ettiğin GDO meselesiyle ilgili böyle bir yasa tasarısının geri çekilmesi durumunda oldu. Bir de sanıyorum hayvan hakları ile evet. ilgili. Ee, onlarla ilgili belki dinleyicilerimize birkaç ufak e, detay verebiliriz e, son dakikalarımızda. Tabii ki. Şimdi dönüp dolaşıp aslında şunu konuşuyoruz. Bir çevre mücadelesi nasıl başarılı olur? Evet. Nasıl bir kanun teklifi verir? Nasıl bir kanunu engeller yapabiliriz? E, Ekolojik tahribatı nasıl engeller? Hangi aktörlerle engeller? Hangi eylem biçimleri yapar? İşte sokakta protesto yapar, hukuki mücadele sürdürür? Hı hı, i̇mza hı. kampanyası mı açar? Son zamanlarda online imza kampanyanın arttığını görüyoruz. Evet. E, Lobbyçilik faaliyetiyle bunu yapar? E, Medyada kendini nasıl anlatır? E, bunlar çok önemli ve her şeyde aslında şunu görüyoruz, tek bir reçete yok. Yani her hareket için bir farklı, yerel hareketler için farklı, ulusal hareketler için farklı... E, Karşı çıkılan, itiraz edilen kanunların doğasıyla birebir ilişkili. Hı hı, Şimdi Hayvan hı. hakları koruma kanunu dedin. Orada çok önemli. Çünkü milletvekilleri, bu konuda konuştuğumuz milletvekilleri bize şunu söylediler. O dönemde telefonlarımız kilitlendi. Meclisin telefonları kilitlendi. Yani evet. binlerce kişi, on binlerce kişi e arayarak, bakanları arayarak, komisyonu arayarak, ilgili komisyonu arayarak tepkilerini yönelttiler. Kamuoyu baskısı galip geldi evet, orada. Evet, işte biz çoğunlukla kamuoyu baskısı galip gelmez. Biz ne yaparsak yapalım işte ona bildiğini okur diyoruz ama aslında çok etkilen, etkilendiklerinde aslında görülemez konular var önümüzde. İyi örnekler de lazım. var önümüzde. Evet, orada bence kilit nokta. Şimdi Tabiatı Koruma Kanunu da Değindik işte doğal sit alanları diyoruz. Havza koruma diyoruz. Evet. Daha bunlar aslında soyut kavramlar. <gülüyor> ee, bunları belki biraz daha ayaklarını yere indirip insanların en yakın doğasıyla işte yakındaki dereyle, ağaçla florasıyla, faunasıyla veya e, yeşil alanla, parkla ilişkilendirip öyle anlatmak lazım insanlara. İşte Manavgat Şerarisi Kuruyacak işte senin vaadine hes yapılacak ve suyu kullanamayacaksın gibi. Yereldeki insanlar için belki değil ama şehirde yaşayan insanlar için böyle bir özdeşleştirme, böyle bir eşleştirme daha çok gerekli olsa gerek. Kesinlikle yani bunu yurttaş bazında sahiplendirmek lazım. Evet. Hayvan koruma kanunu yasasında olan oylu, Yani çoğu insanların şey ne nasıl lanse ettikleri de ölüm yasası diye söylemişlerdi. Çünkü yurttaş <gülüyor> Çeşitli hayvanların itilafı söz konusu olabilecekti, evden alınması söz konusu olacaktı, sahiplen alınması söz konusu olabilecekti. Ve insanlar birebir evdeki ilişkide oldukları hayvanların yok olmasını, ölmesini, itlaf edilmesini tasvip etmeyeceklerini bir şekilde karar alıcılara yönelttiler. Evet. Telefonla, ile ki hatırlarsın İstanbul'da da büyük protestolar oldu. Evet yürüyüşler yani oldu. Evet. Ankara'da oldu, İzmir'de oldu. Yani Türkiye evet. genelinde aslında çok kişi oldu buna ünlere destek verdi. Ee, onun için burada da belki daha çok yapılması gereken yurttaşla birebir kontağı arttırmak evet. ve onların tepkilerini sadece STK'ların değil de daha Hı -hı. geniş bir kamuoyu Hı -hı. tepkisini karar alıcılara yöneltmek. Evet belki bu doğru. yasayı izleme grubuna halktan e, katılımların da olmasıyla belki bu hareket biraz evet, daha kesinlikle. E, büyüyebilir, daha tabana yayılabilir. Kesinlikle. Evet. Peki bu haftalık da süremiz doldu. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji Hazerlijan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan